Şimdi gelelim adil yargı konusuna. Bizim bu doktora tezimizdir şeyde, 1984'te yayınlanmış. En baştaki. Şuradan itibaren ok. Mesela şimdi burada şey olacak, Osmanlı yargı sisteminde ya da İslam'da savcılık kurumu olmadığını her defasında söyleyip duruyoruz. Hakim vardır. Hakim. Hakim, delilleri serbest bir şekilde değerlendiremez. Delillerle bağlıdır hakim. Olayı kendi gözüyle görse bile delillerle bağlıdır. Ne olacak? O deliller konusunda soruşturma açar. Eğer konuda şahitlik etmek istiyorsa, davadan çekilir, bir başkası orada hakimlik yapar, kendisi de şahitlik yapar. Bir adam hem hakim hem şahit olamaz. Ama size daha önce defalarca söyledim, bugünkü ceza yargısında insanlar yani hakimler delille bağlı değillerdir. Yani her her şey delil olur, hiçbir delil hakimi bağlamaz. Temel prensip budur. Çünkü Batı'dan gelmiştir. Batılılar sömürüden başka bir şey bilmez ki onların sistemi öyledir. Yani Allah'tan başkasına kul olmama esastır bizde. Onlarda da yapabildiğin kadar insanları kendine kul et bu esastır. Evet şimdi Dolayısıyla mesela savcılık yok bizde. Her insan kamu aleyhine, kamuyu rahatsız eden her konuda prensip olarak açılmış kabul eden edilen davada gidip şahitlik yapıp davayı sonuna kadar takip edebilir. Çünkü kamu aleyhine işlenen suçlarda dava açılmış kabul edilir. Gider, kişi ben falan yerde şunu şunu gördüm, zeyesen hakimin huzurunda şahitlik eder. Yani davacı sıfatıyla gitmez hakimin şahit sıfatıyla gider, davacı sıfatıyla gitse başka şahit getirmesi lazım, farkı o. Şahit sıfatıyla dinler hakim, İkinci iki kişi gidiyorsa tamam, çünkü kamu aleyhine işlenen davalar da, şey, suçlarda dava açılmış sayılır, onun tarafı kamudur, kamu orada bulunamaz, onun yerine açılmış sayıldığı için insanlar gider, şeyi dinlerler, bir de yargıda bütün ceza yargısında, yargının bütün safhaları, hukuk yargısında da öyledir, mutlaka açık olmak zorundadır. Bütün safhaları, yani gizlilik diye bir şey olmaz yargıda. Her şey açık. Her şey açık. Elde de çok kesin deliller olmadan da Öyle hiç kimseye bir ceza verilemez. Şimdi bununla alakalı Osmanlılar'dan bir örnek şimdi bir önce bir yazı, sonra da orada bir örnek var, o örneği de okuyacağız. İslam muhakeme Hukuku 20. sayfa Evet, bu kitabı da biz şeye, siteye koyalım. Nasıl olsa bir mevcudu yok. İsteyen istifade etsin, unutuyoruz. Şey Osmanlılar'da hakimler, davalara bakmak ve muhakeme yürütmek üzere başkalarına vekalet verme yetkisine de sahiptiler. Hakimin, görevi konusunda kendisine vekil olarak tayin ettiği bu kişilere, Naib ismi verilirdi. Naiblerden bir kısmı, aynen Hakim gibi yargıya da yetkili olurlardı. Ancak bu yetkiyi vermek, sadece belli makamlarda bulunan kadılara aitti. Bunun dışındaki Naibler, Hakimin emrinde, bugünkü sorgu hakimleri gibi görev yapan kimselerdi. Bunlar, davayı, şahitleri ve tarafların iddia ve tara itiraflarını dinlemeye, şahitler hakkında güvenilirlik soruşturması açmaya yetkili olabilirlerdi. Bu şekilde davacının şahitleri var mıdır yoksa yalan mı söylüyor? Şahitleri varsa davaya uygun şahitlik ediyorlar mı? Davaya uygun şahitlik edebiliyorlarsa güvenir, güvenilir midirler vs. gibi konularda hakimlere yardımcı oluyorlardı. Bu naipler hakimin verdiği yetkiye göre görev yapıyor fakat hüküm veremiyorlardı. Hakim de bu gibi naiplerin dinlediği şahitleri tekrar dinlemedikçe hüküm veremezdi. Görevlendirme konusunda bütün yetki hakime aitti. Bunları istediği zaman ve istediği konuda Tabla görevlendirir. dikkat edin, yani naip dinliyor ama karar veremiyor. Bugün mesela e, savcı ne yapıyor? Tutu, şey, genç ki kararı yine hakim veriyor bugün, ya. tutuklamak üzere şey yapıyor da, tamam yanlış şey, evet devam et. Görevlendirme konusuna bütün yetki hakime aitti. Bunları istediği zaman ve istediği konuda görevlendirir ve arzu ettiği zaman da görevden alabilirdi. Evet, yani şimdi bir de bugün şey var, devlette görevli olan bir kişinin görevine son verme diye bir şey yok yani o şeyden itibaren tazimattan sonra başladı. Bu da çok kötü bir şey yani. Hem o çalışan için kötü, hem vatandaş için çok kötü. Yani öyle bir çalışma sistemi ortaya koymak zorundayız ki, herkesin yani bir devlette görev alan her insanın oradan ayrıldığı takdirde kendi özel bir işletmesi olabilmeli. Bugün mesela dikkat edin, ister devlette ister şeyde özel sektörde çalışan bir kişi işinden olduğu gün açtır. Zaten çalışırken parası yetmez. İşinde bu, bu çok son derece yanlış bir şey. Yani bu bu sistem de değişmek zorundadır. Devam et. Burada dikkati çeken bir husus vardır, o da yapılan keşif ve tahkikatın gizli olmamasıdır. Görev sırasında, naiplerle birlikte güvenilir kişilerin yani ümenanın da bulunduğu maruzlarda yer almaktadır. Bilhassa ceza davalarının ilk soruşturma safhasında soruşturmanın açık olması ve orada güvenilir kişilerin mutlaka bulunması, ceza muhakemesinin bütün safhalarının halka açık olarak yapıldığını göstermektedir. Halbuki ülkemizde ceza muhakemesinin sadece duruşma safhası halka açıktır. Evet öyledir yani. yani. Önceden neler yapılmış, neler yapılmamış. Şimdi diyor ki efendim delil karartmasından korkuyor. Peki sen delil uydurmanı nasıl er er engelleyeceksin? Böyle şey olur mu? Ama bakın öyle bir mantık var ki tekrar edeyim. Osmanlı'nın bu sahra bu tarafı muhteşemdir gerçekten. Muhteşemdir. Hiçbir kamu görevlisini vatandaşla baş başa bırakmaz. Araya başkalarını koyar. Dolayısıyla insanların şüphelenmesi engellenir. Ne rüşvet için, ne şunun için, bunun için fırsat verilmez yani. Şeyde de böyle. Hakimle ya da mahkemenin herhangi bir yetkilisiyle suçlu baş başa kalamaz. Araya mutlaka güvenilir insanlar girer. Devam et. Bir örnek var. Örneği, örneği oku. Şeyden <gülüyor> İstersen ben okuyayım ver onu. Çünkü örnek şey, dili biraz <gülüyor> farklı açıklamak lazım. <gülüyor> Bu Üsküdar Mahkemesi'nin 466. 6 numaralı siciliymiş. bir cinayet keşfi tutanağı, cinayetten bir adam öldürmüşler, onun için keşif yapılıyor. Üsküdar'da Gülfem Hatun mahallesinde sakin, Mehmetoğlu Ali adında kimsenin, Meclisi şerde bastı kelâm edip, Sulbî oğlu Hafız Ahmet'i Yeni mahallede, Sıvacı Farsih Nam Zimmi'nin menzili önünde, Tarikam'da, Kubeyli ma Mağrib'de kayıp hanil mezis berber Abdullah nam kimesine amden bıçak ile darp ve kat etmekle kıbel işerden muayene olmak maddu bulundur dedik de geliyor şeye mahkemeye diyor ki e, işte farsih adlı zimminin, yani gayrimüslim kişinin evinin önünde e, sokak ortasında diyor akşam namazından önce buraya getiremediğim, yani esas olan kişinin suçlu, suçlu bile beraber mahkemeye gitmesidir ama getirememiş kaçmış adam. Evet <gülüyor> Abdullah adında kimse diyor o oğlumu diyor dövdü ve öldürdü diyor. Ben diyor or şeyin keşif yapılmasını istiyorum diyor. Bunu deyince cani bir şerden, Mezunen, İrsalundan, Mevlana, Salih Efendi daileri İzzetli Bostancıbaşı ağa tarafından muayyen çuha dar, Hasan kullarıyla mahalli mezbure varıp Müslümun mahzarlarında maktul mezburun etrafına baden nazar, fil hakika sağ koltuğu altında ve arkasının ortasından bıçak ve ya bıçak yarasıyla mecruhen bulunduğu ledel keşf muayene zahir ve nümayen olduğunu Mevlana-i mezbur mahal, mahalinde tahrir ve ma'an mürsel ü menayi şer'le meclis-i şere geleb alavukihi inha eledi mübaşir şuhadar Hasan kulları iltiması beraber Mu'cebi bir ferman-ı ali bermujev ferman-ı ferman ali, ferman ali huzur-u âlilerine ilam olundu. Diyor ki şeyde o o bölgeden diyor. Yani mezbur mahalde şeyde güvenilir müslümanlarla beraber diyor ki bunların sayısı 11'in altında olmaz. Diğer belgelerde de görüyoruz. Evet. Beraber diyor olay yerine git, gidildi. Koltuğunun altına ve sırtına, sırtına bıçak vuruldu. O şekilde öldürüldüğü. Orada keşfediliyor, tutanak tutuluyor ve hep beraber geliniyor. Bütün o şeye keşfe katılanların tamamı mahkemeye geliyor. Hakimin huzurunda hep birlikte ifade veriyorlar. Yani öyle bir şekilde yapılıyor ki hiç kimsenin bu konuda en küçük şüphesi kalmaz. Yani o bölgenin de güvenilir insanları seçiliyor. Yani kimse diyemez ki bu adamın falanla karşı işte özel bir düşmanlığı vardı, şu vardı, bu vardı. Onun için böyle yapılmış diyemez hiç kimse. Evet, işte böyle bir e, yargı sistemimiz vardı. Onun için inşallah bir gün unutmasam da getirsem, mesela keç şey değil. Yani bizde yok. İstanbul Müftülüğü'nde var defterler şeyde Osmanlı'da mahkemenin en az meşgul olduğu davalar ceza davalardır. Mesela burada bir adam öldürme davası, bir burada rastladım. İşte 21 senelik bir şeriyye görevim sırasında İstanbul'daki bütün mahkemelerin defterlerinin olduğu yerdir İstanbul Müftülüğü. Yani İstanbul'un fethinden 1924'e kadar arada kayıplar var tabii. Bir tane şeyde şu e, salı pazarının orada bir cinayet işlenmiş, bir de bu. Ben iki tane hatırlıyorum. İki tane cinayet hatırlıyorum. Bir tane salı pazarının orada bir. Bir de bizim sokakta bir adam yaralama olayı var. Şu bizim Süleymaniye Vakfı'nın olduğu sokakta. Gerçi adam yararlama çok olur da, yani şimdi o da aklıma geldi. Evet. Peki işte böyle yani, bizim gerçekten bu tür konularda hiç kimseden öğreneceğimiz bir şey, hele batıllardan öğreneceğimiz hiçbir şey yok. Az önce söylediğim gibi onların mantığı, yapısı sömürüye dayalıdır. Yani çünkü şirk yapısı bunu gerektirir. Kendisini Allah yerine koyacak insanları şey yapacak. Bir de burada size şunu söyleyeyim, peki bu böyle de nasıl oluyor da, Bak şey yok, Osmanlı'da polis yok, jandarma yok, savcı yok, peki nasıl oluyor bu kadar güvenli bir ortam oluşuyor? Şimdi burada şu var, İnsanların bir özelliğinden yararlanılıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam biliyorsunuz yarattığı zaman halife yaratacağım diyor değil mi? Yani halifesi olan bir varlık. İnsan öyle bir varlıktır ki. Bakın kardeşler birbirine düşman olur. Niye? Çünkü aynı menfaati paylaşıyorlar. Aynı iş yerinde çalışanlar birbirleriyle sürtüşürler ortak menfaatleri olan insanlar birbirleriyle sürtüşürler. Şimdi siz insanların her birisine gördüğü bir yanlışlık konusunda mahkemede eğer kamu aleyhine işlenen bir şey ise suçsa davayı açılmış kabul eder, onun orada bir başka kişiyle beraber şahitlik yapıp da davayı ispat etmesine fırsat verirsen, verirseniz Hiçbir kamu görevlisinin ulaşamayacağı olumsuzluklara onlar rahatlıkla ulaşır, çünkü hayat birlikte yaşıyorlar. Herkesin eksiğini, kusurunu herkes biliyor ve gelir mahkemede şey yaparlar. Bunlar kamu görevlisi de olmadıkları için de kimse onlara rüşvet müşfette veremez. Efendim kendi aralarında birlikte hareket ediyor da birlikte sömürü yapıyorlarsa yapabilirler, elbette olur. Yani insanların olduğu bir yerde tabii ki her türlü yanlışlar olacaktır. Gayet normal. <gülüyor> Zaten Allahü Teala Nahil suresinde diyor ki, vele yu'akidullahun nase bildur mihim? 35. sure 45. ayet. Aa, diyor ki Allahü Teala yani yasinden bir önceki ayet, vele yu'akidullahun nase bima kesabu. Allah insanları yaptıkları sebebiyle eğer hemen cezalandıracak olsaydı ma تَلَكَ ala ذَهْرِهَ مِنْ دَعْبَهِ Yeryüzünde onlardan bir tanesini bırakmazdı. Yani hepimizin bir sürü yanlışı var demektir bu. O için biz insanların yanlışlarını araştıramayız. Yanlış herkes de var. Mesela allah Teala indirdiği bir surede ne diyor? وَيْلُنْ لِكُلِّهُ مَزَةٍ لُمَزَةٍ Yani, e, böyle insanları avuçlarının içinde sıkar gibi şey, hürriyetlerini engelleyecek şekilde kusurlarını, şey, hatalarını ortaya koyup, onların aleyhine sağda solda laf söyleyen insanlar, hayatı dar ediyorlar mesela, yok efendim sen telefon konuşman, yok efendim falan yerde vid şey, video çekimin, işte bugün günümüzün şeyi, <gülüyor> onlara yazıklar olsun diyor Allahü de. ya da işte açıktan aşağı bir takım laf dokundurmalar falan. Onun için biz kimsenin hatasını, kusurunu da araştırmayacağız ama hase hatası, kusuru topluma zarar verecek hale gelmişse zaten ondan zarar görenler sizden daha önce başkalarıdır. Sizin haberiniz olana kadar bir sürü haber gören, zarar gören insanlar vardır. O insanlara şikayet hakkı tanıdığınız an o insanları savcı gibi Yetkili kıldığınız an hiç herkes o toplumda dürüst olmak zorundadır. İşte Osmanlı toplumu böyle bir toplumdur. İnsan dürüst olmak mecburiyetinde, aksi takdirde yaşayamaz. Toplum onu zorluyor dürüst olmaya. Ama bugünkü yapı tam tersi. Şimdi bakın şeye <gülüyor> Allahü Teala. Adem Aleyhisselam'la hava misin? O bahçeden çıkmasından sonra ona ne diyordu? Taha suresi 123'te. İh bi ta ba'dukum li ba'din aduf. Çıkın buradan diyor. İki karı koca biriniz diğerinin düşmanı olacak. Ne demek? Yani sen isteyeceksin ki söz benim olsun o diyecek ki benim olsun. İşte bu sürtüşme Karşı tarafın eline bir fırsat geçtiği zaman işi mahkemeye taşımasına sebep olur. Yani insanların yapısındaki bu özellikten yararlanıyordu Osmanlı. Dolayısıyla bir sürü kamu görevlisine de gerek yok. Evet. Bunlara dikkat ederim inşallah.